Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz milyonlarca sahaba bedel bir zikir, tevhid. Ulu Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif okurum inşallah. Men dehale suka bir kimse çarşıya, pazara gittiği zaman ...çarşıya, pazara, yani kalbolkarın bulunduğu yoğun bir yere gittiği zaman. Burada had-ı şerifte, es-suuk'a, suuk, pazar yeri anlamına geliyor. Geldi insanlar orada gafil olurlar, pazar yerlerinde, alışveriş yerlerinde. Tabii satıcı satmaya bakıyor, alıcı mallara bakıyor... İnsanlar girdi bakıyorlar. İnsanlar genelde böyle bir yerde gafet olduğu için bir kimse böyle bir çıktı zaman şoka hale şu uzun tevhidi okursa tevhid bu da uzunca. La ilahe illallahü vahdehü la şerikelleh Lehül mülk ve lehu'l hamd yuhyi ve yumiit ve huve hayyul la yamuut biyedihi'l ve kadir bunu oku sen insan. Kelimet-i tevhidin biraz daha uzunu yani detaylısı. Tekrar edelim inşallah. La ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke Lehül mülkü ve lehül hamd. Yuhyi ve yumiit, ve huve hayyul layyumut biyedil hayr ve huvalâ kulli şeyin kadir. Bunu okursa şey gelmişler <gülüyor> bunun sevabına. Ke teb Allahu, Allah ki bunun karşısıyı bozar. Elf elfi hasene. <gülüyor> Elfe elfi bin kere bin sevap. Yani bir milyon. Eski dönemde Arapça'da milyon rakamı sayısı olmadığı için böyle geliyor. Elfe elfi bin kere bin sevap. Demek ki bir kimse bunu okursa nerede? Genelde halkın gafil olduğu yerlerde hacı pazarda okursa ona allah Teala bin sevap özüyor Ve müh'anhü el elfe seyyye. Ayrıca onun bir milyon günahını siliyor. Böyle elf elfe de derece. Yine böyle o kimsenin derecesini de arttırıyor, bir milyon yine. Yani bir milyon sevap oluyor. Bir milyon günah giriyor. Bir de derecesi artıyor, bir milyon arttırıyor derecesi. Neden acaba tabi? Tabi bunu anlamında. Eğer bir insan bunu gafitle söylerse e tabi siha bu kadar olmadır muhtemelen. Aşık anlamı bilmek gerekiyor, anlamı bilmek gerekiyor. Anlamını da anlama gerekiyor. Anlamı bilmek bunu anlama gerekiyor. Şimdi geliyorum inşallah bunun anlamına şu bölüm bölüm. Önce tevhide başlıyor. La ilahe illallah. Bu tevhid deniyor buna. Yani kelebeyi tevhid. Tevhid kelebesi. Tevhid tevhid bağımından mastar. Vahede yuhidü tevhiden gelir. Tevhid. Vahede birlemek anlamına geliyor. allah Teala birlemek. Burada tevhid babında da olduğu için yani çok tekrar tekrar bunu söylemek anlamına geliyor. allah birlemek. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Zaten imanın da özü bu, Allah'ın imanın başında bu. La ilahe illallah. Allah'tan başka Cale, ilah yok. Uluhiyet, rubiyet yok. Ne kadar varlıklar varsa insan olsun, melek olsun, cin olsun veyahut da büyük cisimler olsun ay güneş gibi bunların her biri hepimizdeyiz Mahlukus, mahiyatıldık hepimiz böyle. Her mahluk yaratılında da bir başlangıcı var, bir de sonucu var. Hep geçici. Evet, bir insan belki de zamanla kral olmuştur, imparator olmuştur, kendini devam görmüştür, atımızı kesmiştir. Ama o da nasıl yaşı başladı, hayatı başladı? Bir ...küre mücresiyle bu ana karnına başladı muhtemelen. Böyle. Ana karnına yattı o da, yattı oradan. Dünyaya geldi, bebekti böyle. Burnu akardı, altına işerdi, altına gizlerdi böyle. Ağlardı, kusardı, böyle bir şeydi böylece. Sonra çocuk oldu, delikanlı oldu. E belirli bir makamlara geldi, unuttu ya şunu unuttu... Artı unuttu, artı aslı geçti. Diktatör oldu mesela, İslam karşıtı oldu. Ama sonuçta o da yine yaşlandı, hasta oldu, öldü, mezara gömüldü, şöyle gitti o Yani Yani insanda bu, cin de bu. Ebe'nün ne hususu olsun. Demek ki Allah'tan başka hiçbir varlık ilah olamaz. İlaçtırılamaz, putlaştırılamaz, alttan başka. Bir kimse Allah Teala'nın yolunu bırakıp da eğer başkaların yoluna izne giderse, yani İslam karşı bir ideoloji insan benimserse, rejimi benimserse, onu putlaştırmış oluyor. Bu anlama gelmiş oluyor. Vahdehu, Allah Teala bir olduğu halde İlahdır, vahde bir olduğu halde Allah birdir Cehaşalı. Vahdaniyet, bir de ehadiyet gelir. İlah suresinde ehad geliyor. Ehad, ehadiyet ve vahdaniyet. Ehadiyet zatında bir, vahdaniyette kesette bir ama çokta bir. Kişi tefekkürle etraf baktığı zamanlar çok balıklar var. Bitkiler, çiçekler, hayvanatlar, uçan kuşlar, denizde balıklar, insanlar, dağlar, taşlar, ayılı ay güneşler. Muazzam bir varlıklı alemi var. Fakat bunlara yaratan, yöneten, yönlendiren Allah birdir böyle. Yani bu Çoklukta boğulmama, perde elmeme, işte gafet budur. Gafil insan ne yapar? Gafil insan, şu baktığı zamanlar orada kalır. Elmaya bakar, onu nasıl yesem de. Nefis namına bakar, hırsta bakar, şehvete bakar, başa göze bakar, orada boğulur. Fakat bir insan sonucu görürse ne olur? Bir evliliğe şöyle buyuruyor. Nereye baktıysam sonuçta Allah'a gördüm buyuruyor. Nereye baksam sonuçta Allah'a gördüm diye çağırıyor. Yani evet bir şeyle bakıyor. Nedir bu şey e Bir tohumcuktu, ufak tohumcuktu. O tohumu kim yarattı? O tohumu çiçek haline getiren kim? Ağaç. Asıllık ağaçlar var böyle. O ağacı yaratan kim muhtemelen? Böyle? İnsanı yaratan kim? Bunun için nereye baksan sonuçta Allah'a gördüm buyuruyor Cezayi Beyler. allah Teala Mevlamız birdir. Buradaki birlik sayısal değil de Eşi, dengi olmayan bir anlamına geliyor. allah Teala, önce zatında bir. Yani Allah bir cezalü böyle. Sonra sıfatında bir Mevlam. Sıfatında bir. Örnek birkaç tane onlara. Mesela Mevlam'ın bir sıfatında biri de ilim sıfatı, ilim. Bilgi anlamına göre Bir varlık isterse melek olsun, ne olsun, peygamber olsun, ne kadar bilgili olsa onun bilgisiyle sınırlı. Her şeyi bilenmez. Allah'ın bir sıfatı da basar, görmektir. Bir varlık ne kadar uzakları görse de, manevi kalbi açık olsa da her şeyi bilenmez. Bir varlık Mesela bizler e, şu anda burasıyı görüyoruz, ama duvar bize bir perde engel oluyor, Arkasını göremiyoruz. E, Mezar gidiyoruz... yakramızı dolaşmaya. Ne görüyoruz? Ancak mezarın üstünü görüyoruz, toprak, bize kabarmış bir toprak bile böyle. E, ne yapıyor bazılarımız? Şunu zırtıtıyoruz ona efendim, i̇şte şey ekiyoruz, şuna bunu atıyoruz ama içindeki meftayı göremiyorum muhtemem. Sonra bizler bir yere bakarken başka bir şey göremiyoruz ama tek o baktığımız günü görüyoruz. arkadaşlar. Allah Teala Mevlam yani gerçekten akıl bu da şahtan Allah bakın Allah Teala Mevlamız her şeyi görüyor. Hep özü görüyor şu anda böyle. Mevlam bir dünyayı görüyor böyle. Ne kadar denizdeki balıklar var. Uçan kuşlar, karıncalar, gökte melekler, ağaçta melekler, cennette melekler. Bütün bu kadar varlıklar hepsi Allah-u görüyor, biliyor ve onların Allah sesini duyuyor. İşte var mı başka bunu gören, bilen bu şekilde? Yok yok, tevekkül. Vallahi. Allah Teala Mevlâmız demek ki sıfatına bir eşsiz böyle. Esmasına bunun gibi halk etmek, yaratmak, yaratıcı ay Allah Celle Celalü yoktan var etmek. Yine Mevlâm efalinde bir, efalinde bir. Ef'al yaptığı işlerinde. Şu aleme baktığımız zamanlar Mesela bir yağmur meselesi. Bazen kura gidiyor mevsimler. Hatta uzun zaman kura gidiyor. Barajların suyu çekiliyor. Akarsuların küçük değerler kuruyor. Göllerin suyu çekiliyor. Ekin olmuyor, şubu olmuyor. Kurak oluyor. Fakat bütün insanlar bir araya gelseler bir bulut yapamıyorlar. E bunu yapan kim? Efendim işte denize su buharlaşıyor. Kendikine mi oluyor bu? Allah'ın koyuna bir kanun var. Bir ısık, enerjisi var böyle şey. Neden geliyor bu? E güneşten geliyor. Güneş yaratan kim? Yani nereye bakarsak bakalım sonuçta Allah'ın kulu görüyor muhtemelen. Allah birdir, her şey onun hükmündedir. Güneşi yaratan ona enerjiyi veren, denizi ısıtan, buharlaştıran, gökyüzüne çıkaran bunları. Sonra gökyüzünde bunlar bir durdurur bir yerde ama. Eğer su buhar devamlı yukarı çıksın, o kadar kaybolur gider. Diyana deniz kalmaz, kuru gider denizler böyleyse. Yukarı çıkamıyor böyle. Soğuk tabakaya geliyor, orada yoğunlaşıyor buhar, yukarı çıkamıyor, aşağıda inmiyor arkadaşlar. Orada depolanıyor gökyüzüne, defolanıyor. Evlad geldiği zaman abi Mevlam bunları topluyor bir araya. Nasıl topluyor? Havayla. Hava asker meali askerleri. Esiyor hava işte bu. Dura hava fırtına da isme bir araya getiriyor Allah. Şu olur, bu oluyor, taşı geliyor böylece. Demek ki neye bakarsak bakalım her işin sonunda yine Allah'tan kul görüyor. La şerike lillah onun şeriki, ortağı, yardımcısı yoktur. yoktur. Şerik, ortak, eş anlamına geliyor. İnsanlar bazı işleri tek yapamıyor insanlar. Ortaklaşma yapılıyor bazı işler. İnsan gücü yetmiyor buna. İşe anlamıyor, gücü yetmiyor, parası yetmiyor, finans olmuyor. Ortaklaşma iş yapılıyor efendim. Hatta bazı devletler bile tek başına bir iş yapamıyorlar böyle. Ancak birkaç görev geliyorlar, büyük işlerden böyle. Şu alemde Rabbimizin eşi, ortağı, şeriki yok. Osa ne olur? Düzen karışır gider. Biri alır bir galastiği başkalarına götürür, öbürü ben böyle yapacağım der, güneşliğini değiştireceğim der. İnsanların yapısını değiştireceğim der. Denge düzen hemen bozulur gider. Evrendeki şu kesin denge düzen kesin denge düzen ne yapıyor? Allah'ın varlığının ve birliğinin en açık kanıtı görecek. Kesin denge düzen böyle. her şey bir dengenin üzerine bayraştır. İşte kim Allah-u Teala'ya haşa birini orta koşarsa yani şiir koşarsa ne deniyor buna? Müşrik müşrik. Müşrik böylece. Ne yazık ki insanlar Allah'a ortak koşmuşlar muhteremler. Neleri? E taşları, putları böylece. Taşlara, putları böyle. Kendi elleri yapmışlar bunları. Elleri yapmışlar bunları. Ağaçta yapmışlar, taşta yapmışlar, turşta yapmışlar, demirden yapmışlar. Hatta altına yapmışlar. Heykel heykel yapmışlar böyle, şekillermişler bunlara, dikmişler bunları, önden secetmişler, on tapırmışlar bunlara böylece. Ona onda istemişler, istemişler Bu tabii şirk Allah'a karşı. Vela biliyor, inne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulüm Allah ortak koşmaktır. en büyük zulüm haksızlık budur böyle. Bu tabi her zaman olmuş. Ne yazık ki çağımızda yine var muhtememde. Yani modern müşrik yine var çağımızda. Gider heykellerin önünde onlar tapınırlar. Onların izine giderler. Şunu yaparlar. Bu Allah'a şişe koşmaktır Mevla'mızın. Mevla'm adı size işte buyuruyor burada belki ki Vahdehu Lâ şerikelleh Lehül mülkü Mülk unulur, mevlimizindir. Mülkiyet egemenlik ancak Allah'ın celisi halü. Yerlerin göklerin mülkiyeti, mülkiyeti. Tam bunların sahibi olma. Bir kimse bir mala sahip olabilir ama ona malik olamak malik olamak böyle arabası vardır arabası yolda mesela şoförü vardır şu busu vardır, iş adamıdır Kamyon, traktörünü gönderir telefonla görüşler günümüzde neredeyse falan yerde falan yerdeyim bir ara telefon kesilir haberleştirir durur acaba ne oldu bir şey mi oldu acaba evet o türü sahibi Kamiro'nun sahibi ama malik değil. Ona malik değil ona. Muhtemelen, muhtemelen. Yani birin sahibi olmak başka onun maliki olmak başka. Maliki tam egemenlik elinde olacak. Mevlamız mülterinin maliki işte. Maliken mülk Mevlamızdır. Mülterinin maliki Mevlamızdır. Yerlerin bütün göklerin mülkiyeti Mevlamız emrinde Denetiminde, onun kesin egemenliği altında. Yani bir tek zerre, bir tek mikro, bir tek hücre atom başlık değil. Bir insanı yönetmek o kadar zor ki, yani bir insanı yönetmek, bir insanı yaratma başka, yönetme başka. Kardeş. Evet, yaratıldı insan, yaratıldı. Bunu yönetilmesi de var böyle insanın. Mesela beyin çalışması gerekiyor beyin. Nere çalışacak bu? E taze kan lazım beyine, Temiz kan lazım beynine. Nereye geliyor bu kan? Kılcaz damarları. Kılcaz bak. Kıl gibi damar içinden kan beyine edecek ki hücrelere beyin çalışabilirsin. Bu kılcaz damarları yaratan kim? Kanı yaratan kim? E bazı duyuyoruz mesela Ka karamalı bir hasta. Acil kan lazım. Taze kan lazım böyle bak. Anonsi Evet, taze, taze kan lazım böyle. Şu şükürtler kan lazım böylece. E yazıklar olsun şu insanlara muhtemelen. Evet, işte bilim, teknoloji şunu atıp tutuyor insanlar böylece. Ama kana gelince insan kanı yapamıyorlar kendileri. Yapamıyorlar böyle. Kan böylece. E, Hamada işte belli kanın Ham maddesi belirdi işte. Al ham maddesini, yap bakalım kanı, yapalım. Öyleyse. Yani insan denen varlık, aciz muhtememdi, aciz. Lehmük, mülkiyet, egemenlik, Mevlamızın. böyle Mevlam buyuruyor ayet-i keramesinde, Araf 54'te, ve şemse, ve kamere, ve nücüme, müsehkharati bir emri. Şu ayete bakın. Ve şemse güneşte. güneşte. Ve kamer ayda ve nücume ve yıldızların hepsi de müsehkharati bir emri. Allah emriyle müsehkhar. Allah'ın tam kesin egemen denetiminde. Hep bu boyaymış. Yani güneş yine benim Mevlam. Güneşin geri yörüngesi Mevlamı Merece. Ayın yörüngesi ve kamer kadı menazile menazilere Allah bulmak kadar. Yıldızların menzilleri, yörüngeleri Allah'ın denetimine bulmak adı. Yani bir hücreyi, bir zerreyi, bir karıncayı yöneten Mevlam o Mevlen, ah Mevlam ne yapıyor? Şu evrendeki muazzam galakse alemini yaratı yöneten Mevlamız Merece. Çünkü bir yıldızın yeri kaysa değişse, erde denge bozulur Maknunül Hamdalla. Ela lehul halku vel emr. Ela dikkat ediniz. Lehul haluk yaratma Allah'a mahsustur. O yarattır. Yani yoktan var etmek ona mahsustur. Vel emre emir. İki türlü yaratmak vardır. Bir alemi emir, alemi halk denir. Alemi halk madde aleminde burada Mevlam her şeyi bir kural karına bağlamıştır her şeyi. Birbirine bağımlı, otomatik makine gibi bir kural koymuş Mevlam böylece. Madde aleminde böyle sebepler vardır. Ama sebepler kuran Mevlamdır. Bir de alemi emir denir. Emir alemi. Orada madde yoktur, orada seyf yoktur orada böylece. Melekler ruhudur alemi. Benim kün emri verdi mi? Oluyor mu? Gün ev oluyor mu melekler? Güneş, bakamıyoruz, güneş yani bize bakamıyor güneş bu denildi. Yani bizde çıplak gözümüzde güneşe bakamıyoruz. 150 milyon uzakta böyle. 150 milyon kemer uzakta güneş var. Uzakta güneşe bakıyor böyle. E, güneşi yaratan, ona enerjiyi veren, bu enerjiyi sönmüyor güneşin, aynen devam ediyor. Nasıl çalışıyor güneş? Nasıl çalışıyor bir güneş böylece? Bir atom reaktörü denilir. Hidrojen helyum dönüşüyor böyle bunları. <gülüyor> Dolayısıyla hidrojen atomun bileşiği helyum atomu dönüşüyor. Arta kalan fazla enerji, enerjiye dönüşüyor böyle. Enerjiye dönüşüyor. Devam dağda dağının saçı yürüyüşü böyle. Saçıya böyle. Devam da. Bu da bunun gibi. Yine Mevlam buyuruyor. Enam 73'te. Ve le mülükü yevmü yün füsur. Şu ayetenin dehşetine bakın. İnsan hayret muhtemelen. Velevhe mülkü, mülk Allah'ındır. O'ndur egemenlik yine. Yevme yunfehu fissur. Sura üfürüldüğü günde kıyamet koparken de yine egemenlik, kontrol, denetim Allah'ın elinde. Kıyamet koparken sur üfürülüyor. Ne oluyor zamanlar muhtemelenler? Vele böyleyken. Bir e şemsi şems Yıldız, güneş dürülüyor. Ve yine de kederet. Bunlar dağlı saçılı yıldızlar böylece. Dağlara toz olacaklar. Dağlara toz olacaklar böyle. Isıdan denizler uçakla buharlaşacaklar. Buhar yani bütün dünyanın atomu değişecek. Bir dağ tepe kalmayacak, su kalmayacak dünyada böyle. Dünyanın yapısı tamamen değişecek böyle. Gökler değişecek. Altı soluyor. Altı soluyor. Şimdi mesela depreme alın tam Allah korusun ülkemizde depremi inşallah. E, depremde depremde e, herkes mutlaka bir paniğe kaplıyor. Bir moral bozukluğu, bir psikolojik bir yapısı oluyor deprem muhtemelen. Yani deprem başka bir şeye benzemez deprem. Bu Allah'ın bir gazabıdır deprem. İlahi gazap duran Yer sarsılır böyle. Yer sarsılıyor böylece. Hatta muhtemelen hadisler geliyor. Yer üzerinde bir yerde bir tek zina yapılsa, fuhuş şense, toprak titiyor onda böyle. Allah yalvarıyor. Allah'ın şuna batırıyor. Yani bir yerde eğer zina fuhuş çoğalırsa Olar deprem mutlaka olur, olur. Şimdi depremde ne oluyor? Ne olacağı bilmiyor insan tarafından, insan tarafından işte. Depremde yıkılan evler, çöken evler, artık altta kalanlar yerler çalıyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor, karma karışık bir anlık az tane içerisinde, böyle. bir dakika içerisinde bir yere şey gidiyor, bir bölge gidiyor bazen böyle. Gidiyor karma karışık bir şey oluyor böylece. Ama başıboş mu, kontrolsüz mü? İşte hayır mı demlerdiye şey. Ev nasıl yıkılacak mı demler. İçindeki başı bile hiç çıtır Kaşı kaşık kanam karam Ona göre çatı düşer, ona göre kolonlar yere düşerler, kişi ardına kalır belli. Bir şey İşte bunun gibi kıyamet koparken de o tabir deprem bize kıyamet dünyanın tamamı, göklerin tamamı, yani maddi alemi ama. Gökte yok başı böylece. Yani ağaçta, fercihanette bir şey olmayacak kıyamette böyle. Yalnız maddi aleminde, tabi dünya dahil, yani koparken de, her şeye toz zaman olurken de yine kontrol, denetim Allah emrinde. Hatta Mevlan soracak kıyametten sonra Kıyametten sonra tabi her şey bir kim canlı kalmadı Kıyametten sonra herkes öldü Kıyamette. Güneş karadı, yıldız dağıldılar, kim bir şey kalmadı. Biraz da yıldızların dağılması mı? bakın. bak bu bir konaklını da bize şemsi küvret. Güneş tekdir olacak, tekvir. Dürülecek, toplanacak. Güneş, bak. Orta kutla Kur'an'dan Otaşa'da Kur'an'da bunu böyle, böyle buyuruyor böylece. Yani o dönem insan anlayamadığı bir dil bu, bu. böyle. Böyle anla biliyor. Güneş tekvir, tekvir. Tekvir zaman toplanacak güneş, Kararacak yani böyle şimdi. Güneş yok olmuyor kıyamette. Güneş toplanacak. Ne toplayacak güneş? E şimdi orada ısı var. Muazzam güneşte aşırı ısı var. Islan dolayı atomları sebez halde. Geniştirme. Geniştirme sebez halde böyle şey. Isı durduğu anda yani hidracinin helime dönüşlü reaktörü durduğu anda yani fabrikaya şartları kapadın üretim durduğu anda ısı düşecek muhtemelen. O zaman ne olacak? Atılmanın şanı servis halde ıslan dolayı topluyorlar diyecekler böyle. Ve enerji gidecek, kararacak muhtemelen. Kararacak böyle. Güneş yedi almıyor böyle güneş böylece. Neden? Çünkü tekrar güneş gerekiyor mahşerde. O zaman güneş daha büyüyecek ama böyle. Daha büyüyecek. Güneş altında mahşeri kurulacak. Görecek olacak böylece. Ve izen nücumun kederi yıldızlara dağılacak, sarsılacak arkadaşlar. Nasıl olacak bu işte? E, bilimsel olarak hepsi bu bilmiyor bunu muhtemelen. Bak Kur'an bunu haber veriyor böyle. Yıldızlar böylece. Yıldızlardaki aynı hidrojen helima dönüşümüne böylece. Hidrojen toplam birde helima dönüşüşüne olacak böyle. Tam muazzam bir enerji meydana gelecek helyum koru haline dönecek yıldızlar böyle. muazzam ısıyla bir genişleyip paklayacak böyle orada. İflak olacak. Gökyüzü sanki böyle kırmızı gül gibi böyle yalan yani torsu gibi olacak gökyüzü böyle. Ve eni dönüşüp orada bir şey kalmayacak yıldızlarda. Beylem soracak sonra tabi tek canlı kalmadı. velam soracak Limanların büyükleri yevm, büyük kimin bakalım bugün? Büyük bugün kimin bakalım? Hani dünyaya sığmayanlar, dünyayı parlasamayanlar, o büyük savaşları çıkaranlar, insanlara katidenler, e günümüzde de ben hatta ötesinden orta doğuya geliyor efendim, petrol bir şeyine payına geliyor belki. Petrol savaşları böylece. İnsanları öldürme işkenceler, zulümler, baskılar böylece. Rabbim soracak, limelerin mülkülü li yevüm, mülk bakalım böyle, haram mülkü paraşamayanlar. E komşu oluyor bazen böyle arasından böyle, arsadan, tarladan kavgalar oluyor. Sen benim beş sana girdim böyle, hani böyle. böylece. Dükkanı paraşamayanlar, içini paraşamayanlar. Durakta efendim şeyi paraşamayanlar böyle. Sağ ol. Bütün makamları belli. Tabi ki Cenab-ı Ramiz melam bulacak. Lillahi al-Wahid kahhar Lillahi al kahhar Kah her şeyi karder. Üstün olan ve bir olan Allah'a Mucit-i Şeyh Melham Sâdır. Böyle bir hamdü, hamdü senada Allah'a mahsustur onun hakkıdır, ancak ona layıktır. hamd övgüle, aleyhüm asallar. Hamdüs sena, övülmeye layık ancak Allah Teâlâ'ya övülmeye layık olur böyle. Yani bütün hamdüs senalar, övgüler, şükürler ona ait, onun hakkıdır kardeş. Başka kim hakkı yoktur kardeş? Evetmişti, Fransız, Fransız çok akıllı. Neden aklını aldı? Peygamber aklını aldı. <gülüyor> Böyle insanlar var ki oğlu geri zekalı. Ama çok zengin, aşırı zengin o kadar zengin ama oğlu kızı geri zekalı. Beyinsel özürlü. Parayla olsa onlar aklı alacaklar. Ama öbürü çabanın oğlu zaman gelir başlarına geçer. Demek ki aklı veren kim? E, hava üstü oluyoruz. Bu hava yaratan kim? Bunun şimdi buraya sema şehadetleri her nefeste Allah adını de muda'm diye bak. Ne diyor sen maalesef? Her nefeste Allah adını de muda'm. Yani devamlı her aln nefes Allah de diyor böyle. Allah de. Her nefesinde. Bir nefes almak bir gün neyim et Şükür ise bu ya. On fakına değiliz. Ki on farkına varıyor? Allah korusun bir insan bir nefes darlığı olsa, <gülüyor> nefes alamasa, bu dermis sıkılır, kızarır, patlar bu şekilde belmedi. Nefes alamıyor bile, alamıyor böyle. Hastaneye koşuyorlar, okşan yemeşe takarlar kendisine, Şöyle bir nefes aldı mı? of Allah şükür derler Ama bunun daha cümbebi bu Her Allah'ın nefes bir İçtiğimiz su büyük bir nimet. İçtiğimiz su büyük bir nimet. Kardeşe. E sağlık, sıhhat hep buna nimet bunlar bunlar. Bunun için her nimete, her güzellikte Allah hatırlamak gerekiyor. Ona şükür gerekiyor. Onu övmek gerekiyor. Övgü ayrı, şükür ayrı ama muhtemelen. Şükür geldiğinde bir nimetin karşılığında olur. Ya da bir tehlikeden kurtulunca olur. Mesela araba tabii sıkıştı araba kaza oldu olacak vardı. Gözünü yummuş. Arada şofördü. Devşanı böyle kurtardı. Oh şükür der. Yani bir şeyden bir kurtulur felaketten oh şükür der böyle şey. Mesela bir nimete kavuştur, şu kadar. Övgü başka ama. Nedir övgü? Allahu Teala merham ona layık olduğu için övülür. Bu insan mı yaparın bazen bunu? Bir kişi tanımıyor insanı, över insan böyle. Ondan bir şey görmüyorsun ama o kişi övgüye layıktır. Onu övüyorsun böylece. Ama gerçekte bunlar mecazdır, hakiki gibi layıktır. Allah'a mahsus muhtemelen. Mesela su içtik. E, su tadını almak, bir damak tadı var böylece. Onun boğazdan geçmesi var. Su yaratan var. Hele yazın, kişiye artık araba da alır, Bir bakar kişi güzel bir su kanarı vardır. Kale suyu vardır. Orada mola verir. Ağaçın gölgesi var. Yeşillik var. kuşlar ütüşüyorlar. Güzel bir soğuk su çıkıyor oradan yerden. Kale su çıkıyor. Kişi yine oraya. Ne derim? Oh, derim oh ne güzel hava. Havayı solur. Tertemiz bir oksijen hava gelirken. Size. Ağaçlar ve yeşillikler. O havayı yaratan kim? Acırtan kim? O suyu tabata fışkıtan çıkaran kim? Soğuk suyu çıkaran kim burada kardeşim? O tadı damağına veren kim bunlar kardeşim? mala verir mesela bir karpuz keser orada böyle. Bakar oh ne güzel karpuz böyle. Seçir rengine bakar kıpkırmızı karpuz bak. Seçir rengine bakar kardeşim. Tadına bakar gelen karpuz tatlı karpuz meteler karpuzu. oh ne kadar güzel rengi de güzel tadı güzel çok güzel bir karpuz der karpuzu övüyor ama aslında peri Allah övüyor ama aslında. Fakat ne değil ama vereceğim. Şimdi karpuz, kendikini yapmadı ki karpuz. Orada yaratan var. Yüce Mevla var muhtemelen. belan var vereceğim. Demek ki velevülhamdü, hamdi, senadan önce Allah'a aittir, onun hakkıdır. övülmek vereceğim. Her şeyden yaratan Yühi ve Yümit. Yühi iyiadır, hayat verir. Leymit ve öldürür bana. Yani dirilten öldüren Allah geleceği adıyla. Hayat veren hayat bir sırdır muhtar, hayat sırrıdır bana. Allah velamızın hay esmasına bakar. Bir hayat bir sırdır ki bugün bilim bunu çözemiyor bilim mesela bakıyor. Bilim insanı inceliyor. Hücreyi inceliyor. Hücrenin şeklini inceliyor. kromozomuna bakıyor. Hücrenin yapısına bakıyor. Ama hayat ne acaba hayat? Hayır buraya gelince ilim bilim duruyor. Neden? Hayat ilahi sürdür. Sürdür hayat. Mevlam hayat veriyor. Neye? Cansız maddelere Mevlam hayat veriyor. Onlar canlı varlığa dönüşüyorlar. Ve Yümuit yine böyle onu öldürüyor aslan dönüştürüyor. Yani bir çeviri gidiyor bakın. Ama yapan kim bunu? Gize i̇şte Mevla'nın böylece. Ne kadar madde aleminde canlı varlık varsa hepimiz asıl toprak maddeleri. Yani elemetten diyorlar bu kadar. Toprak maddeleri böyle. Aslı bu. Hepimiz aslı böylece. Şey böyle. Toprak maddelere böyle. Aslı mı böyle şey Çiçekler, bitkiler Topatır oluyor böyle. Hayvan yani topuk, insan yani topraktan oluyor insan bunlar böyle şey. Hepsi topraktan oluyor bunlar böyle şey. Nasıl oluyor? İşte mevlamana hayat veriyor toprağa. muhteremler. Ne var ki maddi alimde her şey bir seypteki kurala bağlı olduğu için Allah Kudreti bir kurallar burada böyle. Kanunlar var. Yani biyolojik kanunu var. Benim koydu buraya böyle. Hayat kanunu var burada böyle şeyler. Bu kanun içerisinde gelişiyor bunlar böyle. E, toprak kuru topraklar hayat olur mu? Olmaz. Mutlaka su şart. Her şeyin hayatında su şartı, şart kardeşim. İnsan %70'i sudur. Dünya'nın 170'i su gene var. Su, illa su lazım kardeşim. Su olmaz kardeşim. Mevlam gökten su indirir o topraklara. Böylece. Su indirenleri topraklara. Ama bu su da öyle basit bir su, saf su değil ağalar. Çiğcikler Böyle gazlar parçalanır, azal gazlar parçalanır. Yani kimyasal bir laboratuvar, doğal laboratuvar oluşturur bir anda. Yani gökte bir şey yokken, bulut yokken gökyüzünde, açıkken bir anda orada hemen doğal bir laboratuvar kuruyor mevlamı. O bölgeye. Doğal bir laboratuvar kuruyor böylece. Bulutlar gibi efendim işte artışlı uçları, elektrikli böyle bir böyle çarplışları bunların şimdilerin çakmaları ısı ile Isin olacak, gazan parçalanması gerekiyor bu tarafla. Parçalanması gerekiyor, bunu böyle bir anda yaratıyor böylece. Hiç yok ya açeke, fakat 10 milyon sonra bir şey kalmamış yine bu tarafla. Da burada dağılıyor, dağılıyor. E yere su geliyor, su bu tarafla. Yere su geliyor yer üzerine. Sonra ne oluyor? Bu gökten gelen su yerdeki toprakla birleşiyor bunlar şimdi. Artı eksi. Yani gökte artı elektrik var. Devamlı vardır. Yerde eksi elektrik var. Yani erkeğe dişlilik vardır. Bunları bana vereceğim. Yani manen gökyüzü erkek hükmüne geliyor. Dünya toplam dişi hükmüne geliyor. Bir nevi erkeğe ne yapıyor? Hürüm hücreleri yani su şeklinde toprağa geliyor. Toprağa geliyor. Turan toprakı ne oluyor bunlar? Tabii çamur oluyor. Çamur oluyor böyle. Yani bir Boza kıvamında bir mama oluyor ama gıda oluyor. Nelere bitki köklerine? Bitkiyi emiyor bunları. Nasıl emiyor bunları? Allah ona gücü vermiş mu senin? Bitki köklerinde emici tüyler var. Tüylerde de emicilik var böyle. Yani çekim gücü var bak. Bitkinin kökünde kök, ince köklerinde tüyler var. Bu tünat tüyler emici çekim gücü var mı olmuş on böyle? Topları çekiyor. Aldığı ne oluyor? O bitkinin gövdesinde kimmese bir işlem başlıyor. O da bir laboratuvar oluyor. O oluyor. Bunları ne yapıyor? Kök yukarı gövde veriyor bunlara böyle. Ama hücreye dönüşüyorlar böyle. Yani bitkisel hücreye dönüşüyorlar. Hayat başlıyor buradan. Ok da böyle oluyor. Efendim buğda da böyle oluyor. Sebze böyle oluyor. Meyve böyle oluyor. Böylece. Yani ölü topraktan. O bitki köklerinin emici tüyleriyle Allah verdiği çekim gücüyle alıyor bunlar böyle. Hemen kökte kimyasal bir işlem başlar, yapraklar çalışır, uğraşırlar bunlar. İnsanlar yapamayanmıştı işte böyle. Ali insanlar bunlar arkadaşlar. Işte. dönüşüyor bu. Tabii bunlar çimen oluyor, çayır oluyor, bunu hayvanlar otluyor bunu. İnsanlar da yola sebzeleri, şunları bunları, saran Şu oluyor bunlar canlılarda, hayvan insanda kana dönüşüyor. Onlarda. Kana dönüşüyor onlara göre. Ölü topraktan hani, birisi de hücre dönüşüyor. Ondan sonra hayvan insana dönüş. Kan hale geliyor. Kan ne oluyor? Hücre dönüşüyor. Ve üreme hücresine dönüşüyor. Erkekte, kadında. Sperm ve ovum, yani yumurta şeklinde hücre dönüşüyor onlara Bunlar dövleniyor, dövleniyor, dövleniyor yatağında. Oldu bir insan mı? Bak. Yani o kimse... E, ...bir sene önce topraktı. Yani dünyaya gelen bir yavru... ...9 ay dünyaya geleni kabul edelim... ...demek ki o yavru bir sene önce... ...topraktı, toprak maddeleriydi. Topraktı Bir kere içerisinde... ...bilki oldu, elma oldu... ...şunu oldu, bunu oldu, sebze oldu... yine işildi. Kan ürün oldu, bana rahmiye düştü... ...dörlendi. Bir sene sonra dünyaya geldi bebek şeklinde dünya bebek şeklinde geldi. Bu dünya görüntüsü insanların her ruh dünyaya gelecek. Her ruh dünyaya gelecek. Şart. gelecek Yaratılmış bunlar böyle. Her ruhun annesi olsaydı belirli. Zamanı belirli. Geleceği kıta ülkesi belirli ama. Afrika'da doğan çocuğunun bir suçu var mı? Yok. Yok. Onlar böyle orada yaratılmış şekiller böyle. Konuş, İslam, ırk tanım İslam bu şekilde. Tanım İslam bu şekilde. İşte yuh yi veya hayat demek. Yani ölü toprak maddeleri ölü toprak maddeleri ne oluyor böyle? Önce pikse hücreti dönüşüyor, hayvana insan için dönüşüyor, kan hücreti oluyor, dönüşüyor, insan oluyor arkadaşlar. Işte. Tabii çocuk oluyor, genç oluyor, koşuyor, oynuyor, işgün sahibi oluyor, çevresi oluyor, Dünyaya gelişiyor. Ele gafirse artık benim deyekine bir enâlet benlik veriyor kendi kenara. Ama sonuçta ve yümit kanunu yakasını yapışıyor. Yümit ölüm. Nasıl? Belki kökleri ilk başlangıçta alıyorsa olur şeyini element alıyorsa topraktan azarsam geliyor yakasına yapışıyor azarsam. Hiç beklemedi zamanda yerde hiç ama. Ölüm mü hazırdır? Dört eri dünyaya sarılmış. Her yerde işi var, gücü var, su var, busu var. ...işleri karma karışık. Alacağı vereceği hesabını bilmiyor be... karma kaşter var. Öyle bir haldeyken karısından dikiz azarsan ben. Ama azal ne yaptırsam ben. ...şimdi sırası mı zamanı mı bunun? Bu. E dine yoktur. Döğün mü ötüyor? Ne olur ölünce? yaratıldığı yere gerisi göre oraya gömülüyor bak muhteşemde bak İnsan uşmuyor bu insan uçmuyor havaya insan yaratıldığı yere tek insan topla gömülüyor adı oluyor mezar insana göre böyle boşuna göre mezar kazılıyor tabi çıplak görünmesin diye bir kefen denen beze ambalajlanıyor insan ambalajlanıyor e olur mu bu özel uşağı var, özel yatığı var, bu kadar çevresi var, var, her şey, her şey, her şeyi var böyle. Gardırabında kaç yüz kat elbiseleri var, her şeyi var. Evet, onlara bir hayalmiş, hayal, hayal muhtemelen. Bir rüyamış onlar, bir rüyamış onlar. Kardeşim. Bir genç padişah, yani babası ölmüş, şehzade, velihat, tahta oturmuş. Tahta oturmuş, velihat. Bakıyor ki bu yeni tahta oturmuş tabi, tahta geçmiş. Yülüs e, merasimi deniyor. Oturum, tahta oturum anlamına geliyor. Yülüs merasim yapılıyor. Tabii tebriğe gelenler, kutlayanlar atı önde eğilip bükülenler, kendi saygılar, sevgiler, her şunlar bunlar, genç padişahının çok hoşuna gitti bu hayat böyle. Bakmış hiç hayat çok tatlı bir şey hayat böyle. Bir anda altına ölüm gelmiş ama. Bir anda nasıl altına ölüm gelmiş evet, ben bu oturdum ama il ölüm diye bir şey var ya diyor. İstemiyorum yakamayı ya. Çok tatlı hayatta. Yanında başvidiri. yaşlı çok deneyimli geliyor. diye ki başvizirine ah diyor hayat çok tatlı ama ölüm olmasa iyi kulağında sultanım ölüm olmasaydı da sen oturamazdın diye muhtemelenler ölecek ki oturacak böyle. böyle Nebet demedim böyle Şimdi ölecek emekli olacak başta gelecek böyle yani sıra bekleyenler var böyle tevhidini bekleyenler var böylece emekli olsa da ölüm açılsa oraya gelsem böylece Ölse, emekli olsa gitsem böylece Hiçbir de bu şekilde böylece. Yine bir padişahın birinin de bir kölesi varmış. Bu padişah çürükluğunda o kölün terbisinde büyümüş. Yani köle ama ilim sahibiymiş, ahlaklıymış, dürüst mü sadıkmış. Bu padişah çürükluğunda o kölenin terbiyesinde, eğitimde büyümüş. Tabi babası ölünce o da tahtaya geçmiş. Bu kölesin elinde büyüdüğü için onu da her zaman gelen mecliste bulundurulmuş. Köle olduğu halde Almış alınmış ondan mecliste oturdum de ki kenarında. bu gibi padişah der, görüşürken vezirleriyle, paşalarıyla şöyle köleye bakıyor. Köle biraz yaşaymış. Köle oturup uyumuş böyle. Dağılmış köle. Padişah tam böyle köle bakarken Açık gözlerini bayağı görünce utanıyor tabi hemen toplarını çabırıyor sıkıl utanıyor içinde o makamda soruyor padşah uyudun galiba ayağa kalktıya sultanım affınızı dilerim uyumuşum dalmışım. peki ama diye bir birden bire uyandın rüya mı gördün diye Evet sultan rüya gördüm diye peki söyle bakalım nasıl rüya gördün an bakalım rüyanı. Sultanım ah durama diyor. Rüyamı söylemeyeyim. Diyor. Yakışmaz burada diyor. Yine emri emrediyorum deyince. Peki söyleyem adama diyor. Sultanım diyor. Bu rüya ya bu diyor. Ben öyle daldığım anda rüyamda diyor. Kendimi padişah olduğumu gördüm diyor. padişah olmuşum diyor. Oturmuşum bir tahta kurulmuşum diyor. Etrafından paşalarım, vezirlerim diyor halkım diyor. Emirler veriyorum diyor. Şey bir biraz susuyor tabi. Peki sonra olduğu için padaşa ne olacak sultanım diyor. Gözümü açtım. Baktım buraya köleyim geliyor böyle. Hadesi gülüyor. İnsan da rüyada o kadar padişi olur. Diyor. Yani gerçeğe benzemez. Şimdi kölenin nazı geçtiği için sultanım, ah buyur ama diyor. Ben aramızda fark göremedim. Neden? Ben gözümü açtım. Hadesi gitti. Şimdi gözünü kapayınca, şimdi çekme. Bir göz açıp kapanması hesabı veriyor. Hazreti Harun Abbas biliyorsunuz. Yani Abbas en şey para dönemi. Harun Reşit Hazretleri Bağdat'ta aslında tabi başşehirde, merkeziydi. Ama baş başşehirde hastalığında. Ölüm haline geldi. Artık ölüm haline girdi. Gözün afiyet bir açtı bir arada. Yani Bakın ölüm halinde. Şu oku ayet okudu. Hele ki anne sultaniye. Bu ayet okudu. Hele ki anni sultaniye artık saltanatı gittiği yer her Yani gözünün kapadığı anda bir padişah, imparator, kral, derebeyi, diktatör gözünün kapadığı anda her yetkisinden sığdırılmıyor. Yatırılıyor mezar bir ne yatırılıyor işlerine. Hatta günümüzde elinde yatırmıyorlar bile böyle. böyle. Borcu kaldırır. Hastaneye ev almıyorlar bile. Borcu zavallı kal, başına kalıyor orada. Kim karşılarının cami merasimine her kadarıyla karışıyorlardı. Bana böyle. İşte hayatın, dünya hayatı doğumla başlıyor, ölümün noktalarını yiyor böyle. Allah'ın koyduğu kural kanun bu şey böyle. Yani ölüm engellenemiyor böyle. Yaşlanmak engellenemiyor böyle. Ki efendim işte doktora gidiyorum, profesör gidiyorum, buna giderim. Doktor da ölüyor. Onlar fazla yaşamıyorlar ama böyle. Yani dünyanın en ünlü profesörleri, tıp profesörleri, onda da fazla yaşamıyorlar mı? Uzun değil ömürler. Vardır. Yani bilinçli olduğu halde, sağlığını korumasında, gıda almasında, her şey bilinçli olduğu halde, ama ömürleri daha uzun almıyor. Neden? Şimdi şey, yuhyi ve var ya, hayatı veren Allah, hayat alan yine Allah cilirca mevlamada. Tek insan neye yaratıldı insan? İşte insan dünyaya imtihan için bir geliyor. Yani bir şimşek çakar gibi aslında böyle. Yani dünya hayatı insanın ömrüne göre. Başka ruh halim başlangıcı tabii soluk insanın. İnsanın bu uzu ömrüne göre bir dünya hayatı sanki bir şimşek çakıyor, bir parıltı insan dünyaya geliyor böylece. Ve bu Aşık aşıkınız ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor vakıfda. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ruh alemine geldi. Et kemiğe büründüm, görünemiyor tam bu İşte insan bu dünya hayatında ne kaparsa, ne öteye götürürse kişi malı olmaktan. Zaten çocukluk geçiyor. Kişi bundan sorumlu olmuyorlar. Çocuklar böyle. Şey. Ki, Bülüş anlamı başlıyor. Önceye kadar yani insan ömre göre dünya hayatı şimşek çakma gibi böyle. Aç gözünü kapat gözünü böyle. Bu böyle, kadar Ne kaparsa. Ve hüve hayyun la yemud. Allah nedir? Haydır. Mevlamız ölüm olmasa meylamışsa. Ölümsüzdür Mevlamız böylece. Çünkü bizim hayatımız nelere bağlı hayatımız? Yani gerçekten çok aciz varlıkız. Hayatımız, neye bu hayatımız? Önce birkaç tane hayat organlar var. Et parçaları, kanlı et parçaları var. Yani... Kedi bey yemeği, bey bunu beğenmez. Başta bir kat, Ciğerler, avcıya, karaciğer, ciğer. Böbrekler böylece. Tamam beyin. Yani şöyle birkaç tane organ. Böyle kandan oluşan kanlı organlar böyle. Organlarımızın bir çalışmadığımız hayat organlar birisi... Hayat gidiyor bu denetleyici. Dışa bağlıyız, oğluna salam. Dışa bağlıyız ki e dıştan hava alacağız. Alışveriş yapmıyoruz havayla. Alışveriş bak bu demler. ama mal karşıtı bir Ne yapıyoruz? Kamu desteği veriyoruz, oksijen alıyoruz havanın devamlı veri. Alışveriş bak. Burada para yok am bela. Kamu desteği gazı verip oksijen gazı alıyoruz havanın devamlı veri. Alamazsak hayat yine gider böyle. Tabii meleklerin hayatı bile bize benzer, onun hayatları melekten bile. Melekler havayı solumazlar. Yemezler, içme eşermezler melekler Bir Biyedil hayır. Bütün hayırlar Allah elinde, onun denetiminde, onun tasarrufundadır. Bütün hayırlar. Kim ne yapacak, ne edecekse, evlad dilerse olurmuş. Eğer kula diler, ister, kula bir çalışır, çabalar, ama Allah'ın takdiriyle örtüşürse, o zaman olur mu? Ve Vehu ve bu Allah celleci alıyor. Nedir? Allah kül kadir. Allah Teala mevlam her şeye kadir mutak, mutlak gücü yatan mu? Bizi de yöneten. Denizleri buğarlaştırıp bulutları yaratan, karıncayı yaratan, kuşu yaratan, balıkları yaratan, melekleri yaratan, bütün alemi yaratan Mevlam hepsini görüyor, biliyor, denetliyor, kontrol ediyor, yönetiyor. Şu anda ne kadar mevtalar ve ölüler var kabir berzah aleminde. Yani insanların büyük bir çoğunluğu es çağdan beri kabir hayatında insanlar. Onun da gelmişler, dünyaya onlara gelmişler. Onlar da oynamışlar rollerini, rol aslında muhteremde, eski sınırlardır da, eski çağlar böyle. Kimi hakim olmuş, kimi vahkim olmuş böyle. Kimi şi şey kimi bu böylece. Almış, vermiş, şunlar, bunlar, uğraşmışlar, gitmiş onlar, gitmişler böylece. İstediğici işte Mevlam, hepimizi göreyim muhteremden. Her ruh ne yapıyormuş, her ruh ne yapıyormuş şu anda. Azaptan mı, rahattan mı acaba? Kabir nasıl veriyor şey? Dünya böyle, gökler böyle, melektere böyle, cennetler böyle, Benim her şey kadir muttaktır, derentim O'nundur, egemini bu hakim O'nundur. İşte bir kimse bunu okursa, tekrar beraber inşallah, <Sessizlik> La ilahe illallahü vahdehü la leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümmit vehü ve hayyün la yemud biyedil hayr vehü ala kül şeyin kadiyi okursa bilhassa böyle insanın kafir olduğu okursa insan bunu ama tabi açık anlamını bilerek okursa bir milyon sevap o 1 milyon günah gidiyor, yola göre derisi bu kişinin artımsıdır. Tabi her zaman okulur bu, her zaman okulur bu. Biraz daha sonra da sabrımızdan soru okumak bunu da, 10 defa okumak da çok sevdir, okuma bunun gerekiyor bunu. Bunda imanın bir tecdi iman var bunda. İmanın imanın tazelemesi var, imanın kuvvetlenmesi var. Bir de bunda Allah Teala'yı bilmek. Marifet olayım buna. Allah bilmek burada böyle şey. İman kuvvetlendikçe kul Allah'a yaklaşır. Aradan perdere kalkar. Yani kul sebeplere boğulmaz. Sebeplerinin yapanı görür muhtemelen. Yapan gücü görür böyle şey kişi. Bazı çocuklar biliyorsunuz yaranmazdır. Uykusuzdur bazı çocuklar. Halis alır bunu kucağına. Kucağına Sallar bunu, had uyuyalım, uyuyalım ama açı gözü uyumuyor, yaramaz ya. Uyum, uyumuyor uyuma böyle, çocuklar uyuyan annesi görmeden yere vuruşa, tırtırtır mı? Bak, öcü gidiyor şu, şu fena böylece, çünkü korkar böylece, korkar böylece, gözü kapanıp arar böylece. Ama çölük annesi olduğunu gördün ne yapar? Bir daha korkmaz mı sana? annesi sen burasın böyle şeyler. İşte bakın, bir insanda imanı kuvvetinince. ...aradan perdere aşınca... ...bülüp Allah'ın da kulu bilince ne yapar? Deprem oluyor? Gök mü gürlüyor? Şevk mü çakıyor? Mem, ne mi oluyor? İnsan buna korkmaz kısımlar böyle. Yani denizde okyanusta... ...bindiği gemi dalgıraya yakalansa... ...dev dalgıraya yakalandı gemi... ...gemi beşi gibi sallanıyor. Baktı bahçeye geldi böyle. yüklü, şey yapma neden... Allah Rabbim sen yapıyorsun bunu der. Hı. Rabbim sen yapıyorsun, <gülüyor> yapıyorsun, yapıyorsun bunu der. Deprem oluyor, sallanıyor mu? Başı başı mı? Hayır. Ne der değil mi? Ne der? Allah'ım sen yapıyorsun bunu der. Allah tam bağlanan kişi kalkmaz. Ve işte imanı kuvvet eden kişi muhteremler ne yapar? Din yolunda canını verir, imanı vermez maşallah. Ekiye mükerreme de Yasir ailesi, hatta Yasir ilk Müslümanlardır, hatta Yasir eşi hanımı, hatta Sümeyye, oğlu işte Ammar. Düşün yakarlar müşrikler. Mekke'nin dışını çıkartırlar. Yani güneşe, çöle çıkartırlar bunları. Çölde arzusuz güneş altında işkence yaptılar bunlar. işkence. Yani öldürmeye razı bunlar. Öldürmüyorlar. İşkence yaptılar bunlar. İşkence yaptılar bunlara. Peygamber'e haber verildi. Ya Rasulü'yle Allah, Yasir'e, Sümeyye, Ammar'a eşkinlikler kafirler, müşrikler. Dinden dönmeleri hiç dinden. Peygamber gitti böyle, kenardan baktı, şöyle buyurdu. Ey Yasir ailesi sabredin, sabredin. Cennet sizi bekliyor. Yani şehit olacaklar bu Ey Yasir ailesi, İsmir'i sabredin, sabredin. Biraz da sabredin, biraz da sabredin biraz da. Sab edelim, biraz da kader işkence abi. İşkence yedilerken kendisine. ve hazı yasir, onun eşi hazı Sümeyye işkence böyle kaşınıyorlar. Buna dayandılar iman güçlü anda bunlara ve ilk şehir bunlar İstanbul'da anlatacağım. Peki nasıl bunu der bu işten bu işkenceyi acaba dayanmalar verecek? İşte Allah bilen kimse muhtar Yine Firavun'un zevcisi hanımı Hası Asiye validemiz. Hası Asiye. Yani dört büyük kadını biri odur. Hası Meryem, Hası Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma. Yani dünyaya gelen gelge en efleri bu dört kadındır belli. En üst makamda bunlar belli. Hası Meryem, Hası Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma değerli hocamız. Bakın bu Hazreti Asiye Firavun'un eşi zevzesi Firavun'un Firavun sarayında eşi hikaye oldu. Ne yaptı? Allah inandı muhtemelen. Hakkı buldu. Böyle. Onu tahap edelim. Musa'yı sen verdi. O iman tabi. Hakkı buldu. Ne yaptı Firavun? Firavun denen o kafir eşi, asi, o kız aşırı sevdi halde. Onun aşırı severmiş böyle. Olsun duramazmış böyle. Hep ona verilmiş. Öyle olduğu halde iman edince onu bile acımadı muhtemelen. Dört kızış bıçaktırılmış ve şehrin dışına velam vefir refir dil evtad kanımış şey böyle. Refir dil evtad evtad vetil direk çoğulu böyle. Dört tane dev saldırmış dışına işkence için. Şişin şey ne yaptı? Eşini askerlere teslim etti. onu gözün önünde götürü al götürerler. Sürdü aşağıda yüzü yukarıda böyle. İkiğin iki dere çiviler var. İkiğin çiviler iki el bana. Çivi çaklan bana. O demir çiviler eski yapma dökü çiviler var. Çiviler bana. İkiğin iki dere çivilerler boşta kalıyor böyle. İyi ki hıran askerlere eğer dedi dinden dönerse Allah'ın kaderse bana seyderse ona bırakın dedi böyle böylece. Askerler de acıyorlar, ağlıyorlar. Yenge ne olur? Ne olur ve bir, diline bir şey ama söyle ver be. be. Bak, acıdı bir şeyim, denemiyorsan diye böyle boşta kaldı. Böyle. Boşta kaldı, Tabii ağırlık basıyor, bileterini çekiyor şeyleri eklemlerinden, yani vermedi. Peki çıldırıyor böyle, çıldırıyor. Üzerine taş koydular, ağır taş koydular Üzerine ağır taş koydular. Taşlar basınca başladığı eklemler ayrılma yer, ek kemikler bunlarla çatır çatır onu başladı. O durumdayken Rabbim dedi, bu karın geçiyor ait okuyorum anda. Rabbim beni bunlardan kurtar ben alkatana benimle iste. Hemen o anda ciheteki köşünü gördü o dönemde. Ferde kalktı, gökyüzü açıldı, baktı melekler ağlıyor onun içine bakmıyorlar bakıyorlar bence. o yer oradan baktı ciheteki köşü sahne gördü o anda. Oradan gördü ve işte gitti. Demek ki iman kuvvetini işte. İnsanın canını Allah'a verebiliyor muhtemelen. Böyle. Verebiliyor. Nereden geliyor bu konuya geldik? E biz de olmazsa namaz kılmaya üşenmeyelim muhtemelen. Başımızı örtmeye üşenmeyelim muhtemelen. İlla Teala Fatiha.